Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz yine Elüsen cemaatin ikinci bölümü nasıl oldu İnşallah taala. Biliyorsunuz, girişimler konusu geçtiği gibi imanı mesele bu mesele, inanç meselesi. Allah konusunu inanç yönünden, haktan kayan sapan kişi ne zibil tabi sabık kumuş oluyor darate kalmış oluyor ehl-i sünnet vel cemaat inancının temel ilkelerinden biri de eshab-ı kerem arasında bir ayırım yapmadan her birini sevmek muhteremler çünkü Kore kerimi onlar bize ulaştırdılar peygamberimizden Peygamberimizin hadışlerini, Sünnet-i Sini'yi, onlar bize ulaştıkları Peygamberimiz Annesi Hazretleri'nden. Bunun için sahabenin bağısını sevmeyen kişi, tabi nevzubillah sapık oluyor, darata kalmış oluyor. E neden? E, dini yarım oluyormuş o kendisinin. Bu arada özellikle bazı frikalar, yani Şiyaki bazı fırkalar Hazr-i Ebu Kire hazr Ömer'e Osman'a hazr Ayşe Validemize hakaret ediyorlar hatta onların haşa yani kafir olduğunu söyleyebiliyorlar Neyzebileye bile şimdi İnşallah nasip olsun inşallah. bu mübarek sahabelerin hakkındaki hadis okuymuşlar biraz nasıl olsun inşallah Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'a seyirme Ebu Beksin ve Ömer Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer Ali Hazretleri. Seyida Kühül-i Ehl-i Cenneti Bunlar cennet ehlinin Kühülünün efendileri büyükleri. Kühül 30 yaşına geçmiş 40-50 yaşına gelmiş daha biraz daha gelmiş işabımda Saçlarına sakalına beyazı gelen kişiler anlamına geliyor. Demek ki bu ikisi de fazla o kadar dünyada yaşamayacaklar, yaşamayacaklar ve bu Ali Hamdeteri, Hazru Bekir, Hazım Ömer, Cennet ehlinin kühlünün seyitleri, efendileri başta gelen bunlar. Beni evveliyim ve ahirin, illa nebiyin Ancak nebi olan peygamberler. Mürsi olan peygamberler başka, onlardan sonra evvelin ve ahirinde ne kadar insan dünyaya gelmişse, onların hepsinin efendisi büyüseydi bu ikisi. Resulü Bebel'in aslında. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Peygamberden sonra evvelin ve ahirinin en üstünün bu ikisi. Yine buraya peygamberimiz etti re. İnna Allahu e yedini birbatı vize ra eh. Allah Teala beni 4 vezir, yardımcı ile e, kuvvetende buru peygamberiyor. Allah taala bana yardım etti dörtler vezir ile. İsteyin de min ehlis sana bu dört vezirin, yani dört yardımcının ikisi gökte. Kim bunlar Cibri ile ve Mika ile iki büyük melek. Demek ki bunlar Peygamberimizin iki büyük yardımcıları. Hadi Cebair, hadi Mika Aleşler. Vesneyi milletlerdi iki de yer üzerinde. Peygamber yardımcıları kim bunlar da Eba Berkin ve Amr'e. Hadi anın bayağı. Hazım Bekir, Hazım Ömer Bunlar Peygamberimizin dindeki en büyük temel yardımcıları. haz Bekir ilk iman eden erkeklerin başında o geliyor. Dört kişi vardır ilk iman peygamberimize. Biri hanımlardan Hatice-i Kübra-ı demiş. Biri çocuk olarak Hazreti Salih dedi. Biri azatlı köle olarak Hazreti Zeyd ve bir de Hazreti Peygamber Hazretleri şu rakiplerden dördü. Hazreti Peygamber dedik Hazretleri imana geldiği zaman 40 bin dinarı vardı. Yani 40 bin altınirası vardı. Ticarette meşguldü Şan'dan Mekke mükerremeye kara van ticaret malı getirirdi. Çok zengindi. 40 bin dinarı. Yani 40 bin altın lirası vardı. Tab o zamanki altın lira adını bilemiyoruz. Hicret edeceği günü bu meblağ ser serveti 5 bine düşmüş. O arada demek ki peygamberimizin yolunda, din yolunda 35 bin dinarını sahip etmiş. Bu arada kölelere çok yardım ederdik kendisi. Bir köle Müslümanlığı kabul ettiği için eğer işkence görüyorsa onları satın alıp onları azat ederdi, kurtarırdı. İşte bunlardan biri de Azbirli Habeş Hazretleri'di. Bir de Habeş Hazretleri de bekir çok eza cefa çekti. İşkence, işkence. Mekke dışından çıkarlar kendisini, o kızgın çöller rahatlılar ağaç susuz. Bir insan birkaç gün suya pek dayanamaz mıdır? Bedeninde su kaybolduğumu, mu, kandaki su da tabii gitti mi, kan koyulaşır, kalp durur, küşüyor, beyninde durur. dur. i Bilal, o kadar ağaç susuz kaldı, bir de onun dışında çok işkence atlıyor kendisine, İslam'dan geri dönmesi için küledi o zamanlar. Artık sonunda, sonunda, bitkin bir halde koma ölüm halinde boynuna bir bağladılar. Bir çocuklar verdiler. Onu mekiz olarak dolaştırırlar çocuklar. Hazır geçiyormuş oradan. Baktı bir kalabalık. Gidip baktı Hazreti Bilal, Habeş Hazretleri. Artı sıra da yani ehad ehad. Allah bir. Allah bir. Allah bir diyor. Yani putlara kabullenmiyor. Artık yer koma halinde kendisi. Haz Bekir, onun efendisi sahibi olana üve bin halde müşrik kafir, ona sordu. Sen bu köyünü bana satar mısın? E, satayım dedi. Ne istiyorsun? Bunun yerine bir beyaz köle istiyorum dedi. O haberci gibi biraz esmerdi biraz. Bunun yerine beder bir beyaz köle istiyorum. On tane de altın istiyorum. Peki. Hazri Bekir'in imana gelmeyen bir kölesi vardı bakın, o kölesi zorla imana gelmez. zorlamıyor İslam'da. İmana gelmeyen bir kölesi vardı, onu Hazri bedel verdi, onun tane Altın'ı vermeye verdi, Peşin verdi Hazri bir aldı. Üvey gelen müşrik kafir güldü, ya Ebu Bekir, ben seni akıllı tüccar zannederdim, sepete almakmıştı. Ne oldu hayrola? Zaten bu bir al dedi bak vermek üzere esmere kara kuru bir şey artı ölüm halinde sen bu yana bana beyaz sağlam köle verdin, onda altın verdin dedi, Ağlanır sen? E, gelin yok yok ben ona din içi aldım dedi yüz altın içine verirdim dedi işte azı cemaatimiz hazır ve bu şekildeydi böylece Hazreti Ömer'in de yani bu ikisi peygamberimizin yeryüzünde yardımcıları dinde Hazreti Ömer'in de İslam'a gelmesiyle o kırkıncı Müslüman, Müslüman, Müslüman Hazreti Ömer. Otur dokuzuncu Müslüman oldu. Kırkıncı Müslüman Hazreti Ömer Allah'a. Hazreti İslam'a gelmesinden önce Hazreti Ömer'in Peygamber Şehir'e teklif etti. Ya Resulallah! Öyle gönlüm istiyor ki gidelim Kabe'nin yanına gidelim de Orada bir cemaate namaz kalalım. Allah haber diyelim orada. Peygamber dedi ki, ya Ebu Bekir henüz de gelmedi. Biraz sabit bakalım İşte Hz Ömer İslam'a gelince o kırkıncı Müslüman yani ilk olarak kırklar İslam'da o zaman tamamlandı. Kırkıncı Müslüman oldu. E, tabi oku nefata girmeyeceğim şöyle arz edeyim aziz cemaatimiz Hazreti Ömer peygamberimizi öldürmek için yola çıktı. Bakınız. Ebu Cihel'in teşvikiyle oradaki müşrikli teşvikiyle kendisine vaat edilen büyük ödül almak amacıyla Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ni öldürmek için çıktı. Kıy kuşandı. Heybetli. Dağ gibi Ömer. Onu gören ona korkuyormuş. Fakat Tabi Mevlam öyle Allah'ta sebepler verdi. Yolda değişti. Kız kardeşine falan görüştü. Tahassusine gelmişti. Her şeyi, kalbi, gönlü tamamen başka alemlere döndü. Ve peygamberse yanına iman etmek için gitti. Peygamberimizin odasına karşıdan girince tabi Mekke'de beraber hücudlar. Her zaman e görüşüyorlar. Ama bu defa İman gözüyle Resulullah'a bakınca Hazreti Ömer'in dizinin dermanları kesildi. Ayakları tutmadı böyle. Yürüyecek hali kalmadı. ki Ömer'in peygamana e geldi. Kelimşahat'ı e getirdi. O güne kadar İslam hep gizliydi. Kim İslam'a gelse İslam'ı tutulurdu. Açıkı çıkarılmazdı. Hazreti Ömer'in imana geldiği gün Orada bulunan sahabeler öyle bir coştular ki onlar o kadar şevindiler. Bu sevinçten dolayı bunlar bağırarak, şişli olarak tekbih getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbih getirirler. Mardır önce ağladı. Feyiz aldı. Yandı. Yandı hastalıklar. Yandı, yandı. Öyle feyiz aldı, feyiz aldı. Öyle tatlı ağladı ki Sanki o cennette yaşıyor, o hal yaşamış o anda hasen. Dünya değil sanki insanında. Peygamber göğsünü sıfır atadı, onu sakinleştirdi. Hasan bir kendine geldi, ''Ya Resulallah, biz kaç kişi Müslümanlar?'' Peygamber dedi ki, ''Ya amel, senabe kırk olduk.'' ''Çıkalım ya Resulallah, aç namaz kalalım.'' Peygamber peki zaman geliştirdi. işte ilk olarak, o zaman peygamberimiz başlamak olmak üzere orada bulunan sahabelerin ilk bugünkü deyimle ilk gövde gösterdiği küfre karşı. Açıkça artık biz Müslümanız diye. Tabi Kabe malzeme var aldı ama orada. İşte Hazreti Ömer de İslam'ın böyle gizliden çıkıp aşağı kavuşmasına kavuşmasına hatta Ebu Celal şöyle demiş. İşte bugün Mekke halkı ikiye bölün demiş. Hazreti Ömer'e gelinceye kadar Bismillah pek önemsememişler onlar. Ama Hz Ömer gibi bir daha iyi aslan İslam'a gelince Ebu Cehil denen o kafir çok üzülmüş, çok üzülmüş de şöyle demiş. İşte bugün kavimimiz ikiye bölündü demiş. O ve bu Peygamber Hazretleri Hübü Ebi Bekir'in ve Ömer'e Minel iman. Hazırülislitik Hazretleri'ni, Hazember Hazretlerini sevmek imandan biri Peygamberimiz. Ve bulduğuma küfrün, Onlara kızma, budutmek, hakaret etmekse, Nezi küfürdür. Yani dinden çıkışları buruyor Aleyhisselam Hazretlerimiz İşte ne yazık ki bazı kişiler, toplumlar Nezi bila Hazır Bekire. Haz Sömer'e hakaret ediyorlar. Haş onlara diken söylüyorlar, hakaret ediyorlar. İnsanın bir defa sağ duyusu gitti mi? Ne benziyor bu? Bir araba batana yaptı mı? Gaza basıp şey araba batar. O ne benziyor yani. böyle şey? düşünseler, düşünseler. Bakınız Hazo Bekir, Haz Ömer, peygamberin e kucağındalar bugün bak ikisi de yani gıpta edecek, iki kişi var yeryüzünde bugün, iki kişi var gıpta edecek. Hazdu Bekir, Hazusemer, Peygamberimizin kabrinin yanında beraberler. Onlara bu nasip olmuş. Nasip olmuş onlara bu. Gelin bir daha Osmanlı Hazretleri'ne. Zaten sahabelerin de dereceleri buna göre geliyor. En üstün sahabe, Az-ı Hazretleri'dir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalığında meşle çıkamayınca haber gönderdi Ayşe Validemize. Ya Ayşe Bilal'a söyle öbekir Imam olsun namaz kılırsınlar. Hatta az Ayşe Validemiz buna pek razı olmadı. Dedi ki Ya Allah Ebu Bekir, yani babam çok yumuşak kalpli. Çok yumuşak kalpli. Ya Allah sen olmayınca senin mirabına geçip de namaz kıldıramaz ağlamaktan buyurdu. Emel'in <gülüyor> kıldırısı acaba? Peygamber hayır. Ebu Bekir o namaz peygamber orada. Yani Peygamber Hüseyin Hazretleri imamete yani Müslümanların başına onu geçirdi. Ölmeden önce hastalığında. Haz Osman'a gelince... Bilhassa... Bu Şiiler... Haz cemaatimiz... Haz Osman'a çok ama çok düşmanlar. Bakınız. Çok düşmanlar. Peygamber Şükrü Aleyhisselam osman Ahya Ümmeti ve Ekremuha. Haz Osman... Ümmetim içerisinde en yüksek hayaya sahip, haya utanmaya haya duygusuna sahip. Hatta Hazım yanında milletleri bile ondan hayal onun haya edermiş, onun da utanmasından dolayı. Ve ekremuha en çok ikram edeni İslam'a. Peygamberimizin son seferinden biri de Tebuk seferi. Tebuk. Ondan belki seferde Peygamberimizin daha kısa mesafeler idi. Tebuk ise Medine-i Münevvere'ye aşağı yukarı 700 kadar uzakta Yani o günkü deve yürüyüşüyle hem de yazın en sert mevsiminde idi. Kurumadan olma zamanı idi. seferi Romalara karşı savaş olacak. Ramanlara karşı. O zaman tabi Hazine'de para yok. Hazır asker yok. Silah yok. Her gönüllü gelecek. O zaman da yine sahibi arasında da bir kıtlık dönemi var zamanlarda. Peygamber Hüzey Hazretleri eshabına eshabım Rabbim bana emir verdi. Tebua sefere çıkacağız. Çok uzak yok. Mevsim en seyit Ağustaymış. En sıcak mevsim hurman olma zamanı. Herkes artık ne gücüyorsa yardım etse herkes. Sabın her biri kim malının yarısının dörtte birini, üçünü, busunu getirirdi. En sağdan biri varmış, hiçbir şey yok gelir. Hiç bir şey kendisi. Evinden bir tek bir şey ki getirip versin. Ne yapıyor? Kendi kendine ya Rabbi senin peygamberinin sahabelerinin her biri bu Tebu seferine bir yardım bir şey getiriyorlar. Benim bir şeyim yok. Gitti iş aradı. Gece iş buldu. Neydi işi? Bir kuyudan su çekecek, kurumaları gece sulayacak. Kurumalar arada gece sulanırdı. Kuruma aşağıda bu şükür olurdu. Kuyudan kovale çekecek suyu, gidip düğünü dökecek. Bütün gece bir kovaya bir hurma alınacak, bakın. yani kuyular çok derin medeni kuyular, kuyular derin olur kovayla ipler çekecek şeyi kovaya çekecek alacak kovayı hurma dibine dökecek gene gelecek gene doldurup çekecek bir kovaya bir hurma alacak sabaha kadar o kadar çok kadar çalıştı ki iki sağ yani şey bir ölçek vardır iki örçek hurma Kazanmış o gece. Evine geliyor tabi sabah olunca bakıyor ki evde çoğu, çoğu aç. Hiçbir şey yok. Bir ölçüyü evi bıraktı. Böyle ne getir ya Allah Bu da benden dedi. Arzana bir şey olsun. Bu tuz, çarabı da olsun bıraktı. Hazreti Osman'a gelince gelince muhtemeler 300 deve yükü erzak getirir bakalım. 300 deve yükü erzak getirdi. Bin tane deve hibetti orduya. Ayrıca bin dinar. Yani bin altın lira. Altın lira torba doldurulmuş. Beş geldi. O altın liraya peygamberi döktü. Kulahını döktü. Dövünü döktü peygamberi. Dedi ya Resul Allah. Bunları da orduya harca ya Resul Allah. Peygamberimizin gözünden yaş geldi Peygamber. Bu yeni peygamberimiz. Çünkü en kritik bir an, sefer meselesi. Peygamber elini açtı. Ya Rabbi, Osman'dan razıyım. Ona sen razı ol Ya Rabbi. Buyur. Derimler. Ve Peygamber şeref diyor Aleyhisselam adettir. ki refiki film cenneti. Osman cennette benim refikim olacak diyor. Komşum olacak cennette. Refik. Şimdi biliyorsunuz arkadaş başka, Refik başka. Biz arkadaşı olur. Ama zaman görüşmezler. Ayda bir görüşüyorlar, bazen yılda bir görüşürler. Nedir Refik? Refakatçı hep yanında ayırmayan anlamına geliyor. Bak buyuruyor Aleyhisselam Adetleri. Osman cennete benim Refik'im olacak, yanında hep beraber olacak Bir alışveri daha var. Onu da özeteyim inşallah. Buyur Allahım azizlerin, Hazreti Haz Osman'ın şefaatiyle, onun şefaatiyle 70 bin kişi cehde girecek. Karizsevce bir nare kulluğu. Bu 70 bin kişinin her biri cehennem hak etmişler. İmanları var, amelleri de var, ama amelleri yetme kendini kurtaramaya. Hazreti Osman'ın şefaatiyle yetmiş bin kişi geldi girecek. Sonra ayrıca Osman peygamberimizin damadı cemaatimiz. Hem de Zin Nureyn Nur demektir. Nureyn iki nur sahibi demektir. Önce peygamber bir kızını verdi. Peygamber o kızı ölünce, vefat edince peygamber ikinci kızını verdi. O da ölünce böyle peygamberimiz bir kızım da olsaydı ona sana verirdim buyurun az cematin bakınız. Peygamberimizin bu kadar sevdiği, Peygamberimizin kızlarını verdiği, Peygamber cennete refikim dediği Haz Osman'a ne yazık ki bazı kişiler sırf hasali olan aşırı iftas sevgisinden dolayı onu hakaret ediyorlar, ona buz ediyorlar nezibe talep cemaatiniz. İş i̇şte elise ve cam mesibinedir her birin hakkını vermek. Aziz Ali'ye gelince şimdi dört halfe bunlar. Bu da Aleyhisselam Hazretleri ene medinetül ilmi ve Aliyun babuha ya Ben diye peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilmin medinesiyim, şehriyim. Ali bunun kapısı. kapısı. Feme eradel ilme fe yiğitil kim ki ilim öğrenmek istiyorsa kapıya gelsin. Hazreti elince bulsun. Bilemezse sonra bana gelsin peygamber yazısını. Da. Yine buraya peygamber yazısını. derim. Men ahabbe Aliyan fakat ahab beni. Kim ki Hazreti Ali'yi severse o beni sevmiştir. Buyuruyor peygamber yazısını. Çünkü biliyorsunuz bir fırka yani hariciler Onda Hazreti Ali'ye kızıyorlar. Haşa kafir diyorlar, Hazreti Ali'ye Ya Kafir diyorlar. Bülü Peygamber a.s.s.s. Kim Ali'yi seversen o beni sevmiştir. Ve men ebgallu aleyyen, fegad ebgallanih. Kim Ali'ye kızar, bu yüzden her sakar o bana kızmıştır, bana hakaret etmiştir, buyuruyor. Eshab-ı Kerim hakkında, hemen çoğun hakkında, hadisler vardır. Bir iki tane de okuyayım inşallah Hazret-i Biz, Hanımla ilgili olarak. Böyle pekim Aleyhisselam Hazretleri Nisa-i cennet Cennet kadınlarının seyidesi, ulusu, büyü dört kadın var bakınız. Dört kadın evvel ahirinde. Bütün ümmet arasında dört kadın cennetteki kadınların en üstünü bunu Dört kadın. Kim bunlar? Meryem'i. Bir Hazreti Meryem. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi. Bir Hazreti Meryem. Ve Fatıma adı. İkinci Hazreti Fatıma validemiz. Fakat'ın kızı. Yanlış Gerek Hz Meryem. Hazreti Fatıma. Hz Meryem Hazreti İsa Aleyhisselam olduğu, olduğu için değil ama. Kazın Fatma validemiz de peygamber kızı olduğu için şey değil ama yani kendi amel inancıyla bu makama giriyor. Peygamberin başı kızır ha peygamberimizin var. Demek ki bu hasip nesli bile değil. Yani oğlun peygamber, baban peygamber değil. Hazreti Meryem Sıddık'a kuran kerime geçiyor. ve ummus Sıddık'a mele buyuruyor. İkincisi Fatma validemiz. Fatıma Abdül Beytül deniyor ona. Fatıma Abdül Dünyadan kopmuş artık. Dünyayı gözü görmemiş. Hanım olduğu halde hiç erkeğe ihtiyacı olmayan, kendisi Mevlamıza veren Fatıma Abdül Beytü Hazretleri, üçüncüsü ve Hatice diyor. Hatice Peygamberimizin ilk zevci muhteremesi, zor günlerin kadını Alpçevalim yaptı Onun İslam'daki yere bakın başka, onun yere başka Alpçevalim. Hazreti Alpçevalim vefatından sonra bir gün Peygamber Aleyhisselam dedi Hazreti Aşşer'in yanında ilk zevcesi Hazreti Hatice'den bahsedip Peygamberimizi övüyor Peygamberimiz. Hazreti Aşşer annemiz de tabii bir kadınlık e, tutkusuyla içten bir kısarcı geldi. Ayşe Validemiz o anda da Ya Resulallah o yaşlıydı o Hatice. Abi ben gençim Niye onu ediyorsun gene bana? Zegam Şirak buyurdu. Ya Ayşe o senin kavmin Kuleş ve kavmi, Mekkeliler beni yalanlarken inkar ederken, zulüm ederken Hatice bana arka çıktı. İlk bana yaman etti. O zor günler bana arka çıktı yardım etti bana malı canıyla etti böyle. Unutamam buyurdu Peygamber. Ve tabi yani gıptayacağı bir hususta Hatice annemiz Peygamberimizin kucağında Mevla'ya kavuştu muhtemelen bakınız. Ona nasip oldu Efendimize. Mekkemi Keremede Mekkemi Peygamberimizin kucağında Hatice validemiz öyle Mevla'ya kavuştu. Bir gün Cebrahisselam geldi peygamberimize Mekke'ye mükerremede. Tabi her zaman geldiği gibi yine bir gün geldi. Buyur ki Cebrahisselam Ya Muhammed Hatice'ye söyle Allah ona selam gönderdi. Bakın. Allah ona selam gönderdi. Hatice ve dönüp peygamberimiz Ya Hatice Bak burada Cebrail var. Hatice var in göremiyordu ama geldiğini seziyordu, hava değişiyordu. Ona alışmıştı. Ya Hatice bak Cevdetlerim geldi. Allah'tan sana selam getirdi. Ne Hatice var mı? Yandı Hatice. Yandı ben Cebrail geldi. Ne dedi? Allahu selam ve minneth selam. Tab Allah selam olsun demez. Allah-u dua edilmez Mevlamıza tabi. allah Selam. Allah bize kendisi selam selamdır. Ve ondandır bir herkese selam buyurdu. İşte allah Teala'nın bu kadar sevdiği Mevlamızı. Özel ona selam gönderdiği Hacca Vademiz. Dördüse de ve Asiye, Hacı Asiye. Kim Asiye? O meşhur firavunun hanımıydı. Bak, bak, o makama çıktı. mı? O makamı çıktı böyle ya. Hem de şey olarak öldürüldü. Hazreti Asiye Validemiz, o imana geldi Hazreti Musa Aleyhisselam o peygam o zaman, tabi o zamanlar. Musa Aleyhisselam Hazretleri tur Sinada Peygamberi verildi. Veylam buyurdu, İzheb-i Lâ Fir'avn-e Ya Musa. Direkt doğru, kirana git, o tarz, da ona hakka davet et. Kolay bir idam edilir git sarayına git. Ne diyor Firavun? Ben size Rabbinizim diyor. Hatta en büyük Rabbinizim diyor. Aşağı ulviye davet ediyor. Asasını kesti kestik. Öyle katı kişilik dedikler rejimi. Musa Aleyhisselam tabi geldi. Elinde asasıyla. Ya Firavun beni Rabbim sana gönderdi özel olarak seni imana davet ediyorum. E benden başvurak var mı dedi Firavun Ağaç'ta? Evet, bak yeri göğü yaratan, evi ahrı yaratan deyince tek elinde bir mucizem var mı elinde böyle bir şey? Elle kuru bir sopa, deyerek ya yani, asabı. Onu yere bırakınca bir yılan oldu. Sopa. Deyerek kuru denek, yılan oldu. Firavun tahtlara yürünce Firavun Ağaç'a korktu tut onu Musa tut. İşte o zaman Has-i Asiye an hanımı o da Firavun yanında tahta oturuyor şu anda. en sevdiği çok sevdiği hanımımış kendisi. O kadar severmiş kendisini. Ayrılmaz yanında kendisini. O anda imana geldi o. Zaten o çıkardı Nihri'nden Has-i Musa'yı. Tabi konuya girmeyeceğim şimdi. İmana geldi. Bakın azı cemaatimiz. Kâfirlerde. Hiç merhamet olmuyorlar. O zaman da öyle. Günümüzde bu şekilde. Evet, insanlar şunlar bunlar deniyor ama onlara göre insan kim ama? İslam hak tanımıyor onlar. Firavun o kadar sevdiği kendi hanımı hanımı imanetlerini duyunca ne yaptı? Zorbalık yaptı arabana. Baskı işkence yaptı. Döndüremedi dilinden. Bunun üzerine dört tane kadreti. Bek zaten varmış şehrin dışında. Hazreti Asiye'yi validemize. Yüzü yukarıda olmak üzere göğsü. İki elini iki direğe bağladılar veya da çivi avucundan. İki yanda iki direğe bağladılar ve da çivi Boşlukta havada. Tabi ne oldu? Bu evlerinde başla çatırlamaya. Çatırlamaya Yanında askerler var. Firavun diyor, imana gelirse çıkarınız. Ama indiriz aşağı. Askeri yalvarıyorlar. Tabi, Şura hanımı daha önce deyirdi böyle. İyi tanıyorlar. Ne olur yengem, ne olur dilin nişansı söyle. Biz dayanamayızız bu işkencene. Çatır çatır, emeklerini ayırır eklemler. E, çatır diyor. İmana gelmeyince, şuranın daha çok gazabe geldi bakınız. Zalim kafirler. Bu defa, Göğsüne taş koyun dedi, ağır taş koyun dedi. Daha çok bassın diye. Göğsüne de ağır taş koydular. O hale geldi. Tabii dönmiyor, dönemiyor. Nasıl dönemiyor? İmanın tadını öyle almış ki o anda. Yani Allah diye öyle işi yanmış. Böyle. Öyle mali feyiz. Öyle hal almış ki Allah diye. Can hiç kalıyor o anda. Tenle canla geçiyor, geçmiş tabağında. Bu et. Ya Rabbi sen beni bunun zalimlerinden kurtarın Rabbi. Bana cennetten sen bakan ver Ya Rabbi dedi. O anda gözüne perde kaldırıldı. Gök terkinin açıldı. Cenneti gördü. Cennet'in köşünü gördü. Köşünü gördü. O cennete bakarken az az canını almış. Öyle fark etmedi kendisi Faketmedi. Fark etmedi. İşte buraya Aleyhisselam Hazretleri ehli cennetin en üstün kadınları dört tane. Biri Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma Zehra, Peygamber'in kızı. Ama dediğim gibi Peygamber kızı olduğu için değil, Allah'ına çalışarak Hatice annemiz, Asi validemiz. Bir de Hazreti Ayşe validemize gelince, yine bu Şii grubu Haşa, Hazreti Ayşe validemize çok iftiralar var, çirkin iftiralar var kendisine. Ayşe valide mizene özü bile Peygamber bize bir alisamadetirim. Ayşe de zevti fil cenneti. Ayşe cennette benim zevcem, eşim olacak yine. Peygamber buyurdu demek. Az Ayşe valim. Peygamberin cenneti yine, yine eşimin olacak cennetten böylece. Tabi Peygamberle beraber olmak cennette cennete. Artık bunun manevi tadına tabii doyulmaz. Şimdi dünyada dünyada peygamberimiz hayattayken Aleyhisselam Hazretleri bülü eren bir kişi iman ederek Peygamberimizin bir an sohbetten bulundu mu ona sahabe deniyor. O makama çıkıyor. O makama çıkıyor. Bugünün evliyaları kutupları milyonlar sene Allah kulu keseler o makama ulaşamıyorlar bakınız. Demek ki o gün insanlarından bülü çağına ermiş olmak, iman etmek iki koşuluyla peygamberimizin sahibi bir defa mu sahibi oluyor. Sadece. Artık öyle bir iman oluyor ki peygamberimizin nurundan, öyle bir haralıyor ki tek başına neredeyse gitsin artık o halini koruyabiliyor. Dönmüyor yolda. E, Hazreti Ayşe Sıddıkal Validemiz, Peygamberimizin zevciyi muhteremesi. Peygamberimizin en sevdiğin zevci peygamber peygamberimizin. Dünyada beraberdi, Beraberlerdi. Ahirette ne beraber olacaklar. Ne yazık ki, o anda itirerden der. Allah'ın eşyaları doğru idare etsin inşallah. Ben son olarak peygamberimizde bir inşallah hesabı toplu olarak buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men sebbe eshabi kim ki benim sahabelerime söverse hakaret ederse kim ki peygamber buyuruyor kim ki de benim sahabelerim birine söverse hakaret ederse fe aleyhi onun üstüne olsun yanına ağır bakım Allah'ın laleti, Mele'ten laleti, insanların la, onun için olsun biri Peygamber bakınız, Allah'a Kurban bakınız. Yani kim biz sahabenin birine söver sakar dersel ben inşallah. İnşallah bu sözümüz kulakına gider duvara inşallah uyanır inşallah cemaatimiz. temiz. Hadımız siddika sövenden. Peygamberimizin mağara arkadaşı mı? Mağara da Peygamberiz bakınız, mağara. Üç gün beraber abek be kap Peygamberimiz de. Peygamberimiz hiç ayrılmadı yanında ayrılmadı. Bence. Peygamber Fatih gününde de bütün sahabelerin şaşırdı peki sahabeler. Hazreti Sömer'de olmak üzere. Hazreti Salli'nin dili tutuldu. Çöktü bir yere. Sahabeler şaşırdılar. Yani bunu kabul edemiyorlar. Nasıl olur? Resulullah'sız dünya olma hayat olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar. Art ümmet perişan oldu. İşte on azı ve azze Peygamberimizin yattığı odaya gitti. Diğerine giremediler. Neden? Ayşe'nin odasıydı. Ayşe Kız olduğu için. Havsuzluk Hazretleri kızı Ayşe'nin evine gitti. Peygamberimizin örtü örtülmüştü. Peygamberimizin örtüyü kaldırdı. Üzerine kapaklandı. Peygamberimizin alnından öptü. Ağlamama başladı. Ya Allah Sana dayamadım ki ama dedi. Öyle ağlamaya başladı. Hz. Bek kendinden üzereyken aklına geldi. Dışarıda sahabeler kaosla, kargaşada. Kimse ne bilemiyor. Çılgın halde insanlar. İslam delirsiz kalmış. Başıboş kalmış ortalık. Ne olacağı belli değil. Bu lafa din gayretiyle kendine geldi. Yani dine sahip çıkmak. Geldi. Dışarı çıktı. Ve orada bulunan sahabelere Peygamber'in bir insan beşi olduğunu öldüğünü haber verdi. Onları o da kurtarmış oldu. İşte ehl ve cemaatin inancının en temel burada noktalanıyor. Demek ki eshabın her birini seviyoruz. Birini sevmemiz diğerlerini sevmemize engel olmuyor. Hepsi seviyoruz. Yine ehl ve Cemaat mezhebi inancan biri de ibadetler imana dahil değil. İbadetler imana dahil değil. Nedir ibadetler? İşte namaz gibi, oruç gibi ibadetler ve bu arada yasaklar, haramlar da. Bunlar imana dahil değil. İşte bazı sabı fırkalar ne diyorlar? İbadet imana dahildir diyorlar. Bir kimse bir vakit amını bıraktı mı hemen kafir oluyor diyorlar. Ebedi cennet kalacak diyorlar. E bir kadın başını açtı mı, haram içti mi hemen kafir oluyor, ebedi cennet kalacak diyorlar. İşte evli sünnetli İlancı in her ibadetler imanın dahil değil. İmana zarar vermiyor. Ne oluyor? Bir kimse Allah'tan emirlerinden bir emrini bir fazla terk ederse fasık oluyor, asi oluyor, büyük günahkar oluyor, büyük günahkar oluyor. Ama inkar etmeyecek kafir olmuyor ama namaz kılmıyor, namazın farzını kabulleniyor, kılmam gerek diyor diyor. Kadın mesela baş aşağı geziyor, örtülmek fazla kabulleniyor buna. Kişi faiz alıyor ama haram olduğuna kabulleniyor. Haram bu diyor, ama işliyor. Ama haramını kabul ediyor, namazın farz olduğunu kabul ediyor, yapamıyorsa, evet, el göre de fasıktır, zalim oluyor, günahkar oluyor, ama bu kişi dinden çıkmıyor, kafir olmuyor. Ne fark ediyor? Allah korusun bir insan kafir olursa, cehennemde ebedi kalacak ama ne kadar günaha da olsa, inkar etmeden ölmüşse, günahları miktara cehennemde yanlara yanar, ama sonunda çıkacak ama. O farkı var şimdi işte. O fark ediyor. Hatta en son mümin cehennemde 70.000 yıl yanacak. Cehennemde Yetmiş bin yıl yanacak en son mümin. İnancını korumuş. Korunmuş, amel yok ama kendisinde yanacak. Tabii herkes günahına kadar yanacak. Günahkâr olur kişi. Yani tövbesi giderse ama. Mesela bir kadın aşık gezmiş. Ama nasıl olmuş, mütevve etmiş, kapanmış. Tövbe etmiş aşık gezişinde Kur'an affediyor. Birisi namaz kılmamış. ama dönüş nasip olmuş. Namaza başlamış, e, kazanamazlığı kılmaya başlıyor. Hatta ömrün yetmese bile, her gün düzenli kılıyorsa, onları affeder inşallah teala. Fakat işte bir insan Allah korusun, tebessiz giderse, mesela Alpülük kendisi, evet haram bu diyor, işte kötü diyor, kabul ediyor falan, ama kendini alamıyor. Ne olacak Allah korusun, işte bir insan tevbesiz giderse bir kadın kapanmadan tövbe eden ölürse açık olarak ölürse Allah korusun işi kötü ama evet kafana farze kabul ediyor günahkar oluyor cehennemde yanacak günah miktarı yanacak cehennemde o kadar yanacak hatta şu kadar ki azı cemaatimiz Allah'ın adalet o kadar ilahi adalet mesela bir kadın ne kadar genç ve güzelse, açık geciyorsa o kadar günah da artıyor bakın şimdi. Çünkü fitneye daha büyük seyip olabiliyor. Fitne cevap oluyor o kadar belli. Yine bir hanım açık saçık olarak dışarıda çarşı paralarına ne kadar fazla kalırsa o kadar fazla günaha giriyor. Yani mesela iki hanım beraber çıkmışlar, çarşıya gitmişler. İkisi açıklar. Bir hemen işini görüyor, geri dönüyor. Öbür çıkmışken bir da gezeyim mezeyim şuna buna bakayım daha diyeyim Böyle. oraya gidiyor buraya gidiyor birikinden yarım saat fazla şarjda kalmışsa o bundan fazla yanayacak bakınız tabi tevbesi giderlerse giderlerse tabi bir de oradan bakalım şimdi Allah korusun mesela nevzi bilet aile Allah korusun nevzi bilet oradayız Allah korusun inşallah oranın tabi bir amiri var ismi Malik, meleklerin başı. Zebanilerin başı ama. yabani İr mi? İri. Korkuş mu? korkunç, Güçlü mü? Güçlü. Başlı Malik. Konuş zamanlar bütün cehennem çınlıyor konuşurken. O isim okuyor işte. Ey filan kızı filan. Tamam azabım bitti çık. Onun dünya arkadaşları bakıyorlar. Ah. Bak bu bizden biraz da azgın eşledi. Çıkıyor, biz daha kaldık burada. Keşke biz de az güneşleseydik. Böyle olacak orada. En samimin artık tek olmuş. almış. bin yıl yandı, sonu, o. Sınır mali okuyan malik, ey filan filan azamette çık. Çıkamıyor. Kalka ayağa kalkamıyor. Yanmış, yanmış, yanmış eminlik diyecek, sürünecek bir yılan eminlik diye sürüne, sürüne, sürüne sürüne, cehennem çıkarken şey bakacak artık cehennemde mümin kahipçilere kafirler inkarcılar böyle o zaman onlara gelecek işte eyvah keşke bir inansaydı dünyadayken diyecekler ve o çıktıktan sonra cehennemin kapıları kaynayacak yani kapanmadı değil de kaynayacak artık, kaynayacak artık kapıları kalmayacak Kalmayacak, onu eviricacı Allah korusun evet. Şimdi bakın şöyle bir en tanınan bir ilgili bir şey var. Mesela bir kız hanım açık geziyor. Açık gezme haram olduğunu biliyor, kabul ediyor, örtülmek farz diyor, hatta örtülmek istiyor da ne bilsin aşamamak çeviri aşamıyor, bu mesela. Evet günah işliyor. Pasuk oluyor, günahkar oluyor. Buna karşı bir erkek. Erkek örtmek fazlıyordu tabi ki. Erken biri ona baş fazla farz olmadı. Erkeğe, efendim işte ben başlığına karşıyım derse veya bir kızın kadının başlığı soru açarsa, o onun imana gidiyor vakıf döneminde. Onun imana gidiyor Allah korusun. Demek o cehennemde Allah korusun, gidiyor, ebedi kalacak Allah korusun. Yine Ehl-i ve Cemaat inancından biri de şefaat hakkı, şefaat. Mahşer yerinde, hesap gününde, hesap gününde orada allah Teala bazıla izin verecek, şefaat hakkı orada kullanılacak. En büyük şefaat, Peygamberimiz hakkı olacak orada. En büyük şefaat Mahkemi Kübra'da peygamberimizin ki genel olacak. Bütün peygamberi kapsayacak. Peygamberimizin hakkı, şefak hakkı. Böyle. Ondan sonra peygamberimizin sahabeleri bu şekilde böyle gele gele Allah'ın çok gerçek salih kulları, dünyada haramdan kaçan, Allah'tan korkan, titreyen, İslam'ın tam yaşayanlar Herkes dünyadaki imanın gücüne göre ondan böyle bir hak verecek, verecek. Kim acaba bir kişiyi kurtarma hakkı var kendisi? Ona göre imanı dünyada. Ona göre İslam'a çalışmış dünyada. Kimi beş kişiyi mesela bir hafız, bir çocuk hafız olsa, Kur'an-ı Kerim'i baştan başla ve Kur'an-ı Kerim'i yaşasa. Ezberi yeterli değil. Çünkü onu bantta ezberi alıyor onu. Siz de onu ezber alıyor yetersiz. Demek ki bir kimse havuza kelam olsa, Allah kimsesiz ezberlese ve konuk yerimi yaşarsa yaşasa kendini kurtardığı gibi on kişiyi de kurtarabilir, aleyhine kurtarabilir, on kişi kurtarabilir. Ben izin ben. En yakınlarından istediğini mi? Hayır ama o konuk için gereken o teranda. Peki nasıl bu şey hakkı? Yani kim kimin kurtarabilecek? Mesela Nuh Aleyhisselam Hazretleri, peygamber. Hanımı kafir gitti. Dört oğlunun biri Kenan, o da kafir gitti. Bakınız, Nuh peygamber. Eğer onun elinde olsa, seçenek elinde olsa, önce olur Kenan'ı kurtarır o. Hadi İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, o kadar büyük peygamber bu lazım peygamber babası imansız gittim bakınız Azer, putperestti babasını kurtaramayacak babasını kurtaramayacak peygamberimizin amacası Ebu Talip Peygamber yetim kaldı onun elinde büyüdü gerçekten peygamberimize sahip çıktı hanıma Hazreti Fatıma'ydı hastane annesinin ismi Hazreti Fatıma'nın yengesi o da peygamberimizi çok sevdiler o kadar barındılar. Baklar, kordular, Ama peygamberimize iman getirmedi. Bildiği halde getirmedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Amrsu Ebu Tayyip'i sevdi halde ona şefa takı bulamayacak ona böyle. Bulamayacak. Allah taa buyuruyor bizlere şimdi Yunus ayet 3'te Mâ min şefi'in illâ min ba'di iznih bir şefaatçi yoktur. Kimse kim şey mahşerde. İlla bizni, illa izni. İlla min Ancak Allah izin verirten sonra şefaat edebilecek. Allah izin verirse. Demek ki Allah tabi bir kulundan razı olmuş. Peki kimlere bu şefaat olacak? Ehli kebayre bu benim ortam burada. Yani bir insan kendini kurtaramıyor, kurtaramıyor onaşı bağlılık var. Yoksa bir kişi ki kendini kurtarabiliyor. Yani mizanda sebap ağır geldi. Dünyada günah fazla işlememiş, tabi az olsa bile günahdı, ama dünyada günahtan çok kaçınmış, sakılmış, korunmuş, haramdan çok sakılmış ibadet çok gürsün. Maştemizin ağır geldi. O kimse şefaçı gerek yok. O kimse kendini kurtarıyor. Kurtarıyor. Kima şefa hakkı var? Kendini kurtaramayan. Şöyle diyelim mesela. Bir gemideyiz. Denizde. Gemi alabarı oldu. Devrildi. Denizde suya döküldük. İçimizde, yüzümüzde yüzümü bilenler var. Biraz da kıyıya yakın battı yer geminin... Yüzümüz iyi bilen ne var? Ne yapıyor bunlar? Hemen şakır şakır şakır, şakır Bunlar kendilerini kurtarıyorlar bence Kimleri kurtarmak lazım? yüze bilmeyenleri Yüzümüz bilmiyor boğulmak üzere Çırpınıyor boğulmak üzere Bunlara gerekiyor Şimdi demek ki allah Teala Bu hakkı verecek Bazı kişilere Buna şebat hakkı dönüyor buna Kişi kendini kurtaramadı Bizan başlarına geldi Şabu hafif geldi, günahlara fazla geldi, cennete gidecek. O izin verecek abi. Nasıl izin verecek? İşte dünyada. Dünyada Allah'ın ölü kulları var ki Celal ölü kullar var. Yapmak istiyor böyle. böyle çırpınıyor, çırpınıyor da ama tam yapamamış. Ama gönlü Mevla'da. Gönlü ilahi kudete, gönlü ahrete. Bir gün namazını kılmaz, içi yanıyor, pişmanlık kendi kendini yiyor. Bir haram işi ise kendi kendini yiyor, ama kendi yatan temkini koruyamıyor. Gönlü bu tarafta, gönlü bu tarafta tam becerememiş ama istemiyor, izin verecek, kurtulacaklar. Yoksa öbürü zaten İslam'a da karşı, dine de karşı işi yapmıyor. Zaten imanı olmayana şifat haram olmuş oluyor. Şimdi, günümüzde bir yanlış inanç var aziz cemaatimiz. Günümüzde bu. Güncel mesele bu. Bazıları şöyle diyorlar, yani yanlış inanç olarak Efendimiz'e işte bir kişiye bağlandırırsan, o sana yardım edecek. O seni kurtaracak. Ölülükten yardım edecek. Kabirde yardım edecek. Ali kurtaracak. Bir kişiye bağlanırsan. Bağlandın mı? Tamam. Hense yerinde artık. Hiç. Uğraşma. E, bir yere bağlı olmasan e, başıboş kalın sen kim kurtaracak diyorlar. Adı cemaatimiz hiçbir asesi yok bunun böyle. Hiçbir aslı yok. Ne ayete? Nasıl dayanıyor böyle? Yani güncel mesele, günümüzde uydurulan bir şaya, asılsız, boş, yalan, yanlış meselemde. Yanlış mesele bu mesele. Allah-u Teala bak Mevla'nız buyuruyor. Sür-i Fusilet, ayet 30'da. sür billah, Fusilet, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُ رَبْبُنَ Allah Teala bir. <Sessizlik> kesin olarak şu kimseler, şu insanlar kalu <Sessizlik> Rabbin Allah. Allah Rabbimiz Rabimiz O bizi yarattı, yoktan var etti. İnan Allah'ını inandılar. Rabimiz diye. Ama kur iman tabi yetersiz. Sünnete kavu. <Sessizlik> Ona sonra da istikamet. Doğruluk. Nedir? Allah'ın çizdiği yolda. Yani sırat-ı müstakim deniyor buna. Sırat-ı müstakim. Allah'ın razı olduğu Kur'an yolu. Bu yol tabi kolay değil. Bundan sapama kolay değil. Her zamanda, her dönemde şeytanlar insanı sapıtırırlar. İnsan şeytanları, sahtekarlar, şunlar bunlar inançlara bozanır olur. Bundan dolayı heg Allah Allah'a yalvarıyoruz. İhdine sıratal müstakim diye bak. Naşeket namazda 40 rekat namaz var. Şükre beraber kır rekatta 40 defa elham okunuyor. 40 defa namazda kılan Allah huzurunda yalvarıyoruz. İhdine sıratal müstakim bak. Aman Rabbim bizi sırat-ı hidayet eyle. Sapından eleme bizi ya Rabbi diye dua ediyoruz. İşte kim ki bu dünyada Rabbim Allah derce recalü. Allah inanır, o vardır, birdir mevla. Her şeyi gören, bilen, mülk onun. onun mülkü emir onundur. Sonra kimse o kişi Allah yolunda istikametleşecek böyle. Sapıklara Allah'ın bir evsatı. Yeğinin sapıkla her zaman döneminde çıkar. İnsanları kandırmaya, kalkmaya, İssiz macer çıkar. Çıkarcılara çıkar. Biraz da günümüzde genç hanımlara karşı hanımları çöre ediyor çok bunlar. Hepin hikayeleriyle bunlara kapılmayan kişi, kim ki bu İskandor tetene zelü aleyhimül melaike Allah bakır. Bir yere bağlı değil. Kimseyle bir şey beklemiyor. Allah inanmış ama. Rabbim bir diyor. Allah'a inanıyor. Sonra Allah'ın emri doldurusundan yeşiyor. Haramlığa sık ibadetini yapıyor. İşte bunlara ölecekleri zaman bunların yanında bir grup melek gelecek. Rah-ı gelecek. Yine bunlara kabre kondukları zaman bunların kabrine melekler gelecekler. Yine bunlara mahşede kabrine kalkınca bunların melekler gelecekler. Ne diyecekler bunlara? اَلَّا ve la تَحْزَنُوا e, korkmayın, korkusuz, korku yok, üzülmeyiniz diyeceklerim. Bunlara müjde cenneti Cennet-i Yani, demek ki bir kimse bir yere bağlı değil de, efendim haşa başıboş, haş Allah'ın tek etmiş. Nezbilat-i Aziz Haşa bakma işte. Bir tek zerre, Allah'ın ilmin dışına kalamıyor. La yazibi bilahat Bakınız. Bir zerre, bir atom, bir hücre. Haşa başıboş değil, aziz değil başıboş. Haşa bir kul, Allah inanmış, Rabbim demiş, namazını kılmış, sakın bir İslam, Kur'an yaşamış, sanki bunlar yetersizmiş gibi haşa. fiana bir birisine bağlanmasan işte kimse kurtaramaz seni. İşte bu güncel bir mesele bu. Yanlış mesele, sabık mesele meselemde. Haşa kim der ki bana bağlantısını kurtarayım der. Kim beni kurtarmış ki? Ancak peygamberler garantidir. Bunun bir sakıncısı daha var. Yani birisine bağlandın mı o seni kurtaracak demenin bir sakıncısı daha var. Nedir bu da? Yine ehl sünnet vecm inancında kişide havf rica deniyor. Korku ümit eşit işte olacağı bir yere bağlandı, o beni kurtaracak. Korku gitti mi, imanı gider Allah'a korusun. İmanı gider kişi Allah'a korusun. Bunun için, nedir Ehlistan inancında? Havv-reca. Korku, ümit işte olacak. Kişiye ibadetini yapacak, haramdan sakınacak, ama yine bilmiyor ki ne olacak sonunda, bilemiyor kişi Allah'tan korkacak. Ümit kesmek, o dönemde günah vardır. Haram. Hatta insan dinen çıkar. Yani ben çok günahkarım. Artık affedilmem derse dinen çıkar. Şimdi mela buyuruyor. La taklatu min rahmetillah. Mevla buyuruyor. Rahmet ya eden ümit kes beni. buyuruyor. Şimdi yine el -Sünnet inancıyla Sünnet bazı çok kısa işler birkaç konuda daha demiş Allah. Ehlüs göre kabirle suvali de haktır. Yani bir kişi ölüp de kabirde konduğu zaman iki melek gelecekler münker nekir adında o kişiyi evvel orada soruluğa çekecekler. Yani nedir kabir? Ayet aleminin gümrük kapısı. Kişi kabirde konduğu zaman iki melek gelecek kabirde başına o kişiye Üç tane soru soracaklar. Üç tane. Ne bunlar? Men rabbike Rabbin kim? Rabbin kim? Ve ma dinike dinin ne? Hangi dine mensup, hangi dini yaşadın? Ve men nebiike peygamberin kim? E efendim bunlar işte kolay ezberleşecek bunları? Kolay ama muhtemem Bir kişi dilediği rüyayı görebiliyor mu? Göremeyor değil mi? Görebiliyor. Öyle kişiler var. Hepimiz böyleyiz mesela. Mesela bir insan ister ki annesinin rüyasına görsünmüş annesini. Babasını görsün ister işte. Evlarını görsün ister. Hepimizin istediği bir ortak bir rüya var. Peygamber rüyada görmekte. Neyi göremiyoruz? Elimizde mi? O ruhsal bir durum var işte. O mali bir durum var. İşte kabirde de kişinin manevi, ruhsal durumu neyse öyle olacak. Allah korusuna öyle kişi olacak ki kabile konulduğu zamanlar neyden soracaklar? Men Rabbik Rabbim kim? Allah diye unutacak Allah ismini. düşünecek düşününce kim Rabbim? Bulamayacağım aslında. Sonra yine ehlüsün inancına göre kabir azabı da haktır. Yani kim ki kabile cevabını veremezse, günahkârlara girmişse, Kabirde, azapta olacağı haktır muhteremler. Kabir azabı haktır Allah korusun. Bir anlık kabir azabı dünyadaki bütün işkenceye geçiyor muhteremler. Yani kabir azabı. O kadar Allah korusun muhteremler. Sonra arayette ilgili olarak işte sırap köprüsü haktır. Tabii oradan müminler orada geçecekler oradan geçecekler al cemaatimiz. hesap görülmesi, mizan, tir, terazi haktır. Bir de havzu kevser var. Havzu kevser. Havzu kevser peygamberimize has, özel bir su. Baldan tatlı, kardan soğuk, sütten beyaz havzu kevser suyu var. Bu cennetten önce ikram olacak bir su bu. Müminlere. Havuz-ı kefsane su yapıp. Kişi çünkü mahşerde orada insan yanacak mahşerde. Mahşer. Hemen güneş tepede olacak. Dünya muazzam bu. Dünya büyüyecek. Büyüyecek, büyüyecek. Dünya büyüyecek. Hatta yörüngesine göre o kadar büyüyecek dünya. Ve tam güneşe bakan yüzünde mahşeri kurulacak. Ayaklar çıplak, baş açık olacak, orada insan sabah çekilecek. İşte ciğere yanacak, ağız kuruyacak, dil sarkacak, insan muazzam terleyecek, terleyecek, terleyecek o kişi orada. Ne orada orada? Ah, bir damla bir yudum su olsa böyle, bir yudum su olsa, bir yudum su olsa, işte allah Teala mümin kudan orada havuzun keseni nasıl edecek. Tabii daha bazı konular var muhteremler. Yani genel olarak ve temel ilk olarak bunlar olmuş oluyor. Eriks inancında. İşte inşallah inançlarımızı buna göre kollarsak Allah'a katı inşaatü aile. inşallah ve şey nasıl bilirsin? Dillel Fatiha.